İyi olmanın da bedelini ödüyoruz. Şimdi siz söyleyince aklımdan o geçti. Çok yeterlisiniz, çok uyumlusunuz, acayip bir zeka, hiç dairenin dışına çıkmamış, her girdiği sınavı kazanmış çocuk günün birinde şey söylüyor. Yani lanet olsun bu kadar iyi olmasaydım da biraz başımı okşasaydınız noktasına gelebiliyor. Çünkü öyle olduğunda senin ilgiye ihtiyacın yok. Sen tamamlanmış bir çocuksun gibi bakılıyor. Evet. Değil mi? Ee, proje tamamlanmış, kendini proje... kurtarmış. Aynen. Dolayısıyla iyi niyetli bir şekilde ebeveyn diğerine yaklaşıyor. Hı hı. Ama bunu yaparken çok güzel bir söz. Benim çok hoşuma gidiyor hocam. Yani yüzümü asmıyorum diye gönlüm kırılmadı sanıyorlar. Ya Çocuğun gönlü kırılıyordur. Anne baba için de öyle. Anne baba da öyle. Çocuğuna yüzünü asmaz ama kalbi paramparça olur. Orada biraz böyle kendi iç dünyamıza dönüp şeyi sormamız gerekecek. Ya ileri mi gittim acaba? Bu kadarını yapmak hakkım mıydı? Doğru adaletsiz davranlar. Bunun karşılığı bu söz müydü diye bir... İki taraflı. Yani konuştuk ya en başında. Haklısı yok, galibi de yok. Yol lazım, başka bir yol. Üçüncü yok. bir ihtimal.